Modern sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi kalpli insanlar, hepinize günaydın. Macera dolu bir salı sabahında Modern Sabahlar radyonuzda Zıpkın gibi, fişek gibi, dipçek gibi bir A takımıyla karşınızdayız. Birbirinden değerli iki eski radyocu bu sabahki A takımının konukları olacak. Onları aslında keyifli sohbetler adında güzel bir programdan hatırlıyorsunuz. Tebrik Fahir Öğünç, kendisi bugün 42 yaşında ve Anadolu Hipster'ı, Hipster'lığı Türkiye'ye getiren Oktay Dibirci hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederiz. Eski andığımız bir program bu, evet. onlara melemin kaplarda yemek veriyoruz, daha sonra da ceplerine bir miktar para göndererek verip gönderiyoruz. Vallahi Hoş çok Teşekkür ederiz. Yani Burada e, bir de eski radyocuları hatırlamıy Eski radyocuları hatırlamanız gerçekten. Çünkü radyonun havası başka. Radyo tozunu yutmuş. <gülüyor> <gülüyor> bir söz ustamızı daha kaybettik. Evet. Son sözlerimin <gülüyor> radyo ile ilgili olması beni ayrıca <gülüyor> Valtay be. bana şey yapıyor. E, bu arada eski radyocular demişken tabii ki e, radyoculukta bir Üstad diye de geçer Babyface Ege Kayacan'ı da Burada anmadan evet. Geçmeyelim evet. Sonuçta radyo bizim sevda <gülüyor> Bir söz üstadımızı daha kaybettik Hatırlarsın Ege Kayacan'da Eski radyocudur ben de keyifli sohbetler programına birkaç kez konuk olmuştum. Konuk evet olmuştum. sevgili dinleyiciler, hoş bir miza senle başladık bugün Keyif Fasiklüd Mevdimizin yeni bir maddesini yazmaya. 13 Ocak 2015 salı sabahındayız. Durup dururken yağın karın etkisi altındayız. Durup dururken değil canım. Onu ya, söyledim. Yağ, ben yağmayacaktı. Suyu sepken yağacaktı. Dün söyledim Ay, ama önce. ben dedim ki dün dedim Türkiye dedim ülkemiz dedim. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağış lavanın etkisine giriyor dedim. Ama Balkan soğundan işte bu, şey olmaz. Balkan, Balkan soğuğu, soğuğu e. bu işte. Balkan soğuğu bu. Ama beş gün öncesine git. Sibirya, Sibirya soğuğu öyle yemeği ya? Yemeği of. of Balkan of. soğuğu. O değil de esas ba Sibirya soğuğuymuştu. Zaten hani o, o taraftan göçmen olduğumuz için Balkan soğuğu ben yani... İşte. Ama zaten hepimiz Balkan göçmeni değiliz ülkemizde. Hepimiz bir buaciriz. Biz, biz bir soğuk hava dalgısıyla geldik. Soğuk hava gideceğiz. E sen mesela böyle derler ya işte Ege İzmirli üşüyor. Ne alakası var? Bu adamın kökleri Arnavut. Tabii. E, yani Arnavutluk deyince de tabii ki Titre, Balkan. Kitreye doğduk. <gülüyor> Balkan, değil mi? Bu adam derler ki Konyalı münbit sıcak ova ikliminin en güzel örneklerinden biri mümbit değil. Sıcak mı? Bu adam Bulgar göçmeni. Oktay Demirci. titreye, titreye, titreye geldi. Titre titreye, titreye geldi. Merhaba. E ee, bende de macarlık var. <gülüyor> Cebimde <gülüyor> üç küçük, küçük elma var. <gülüyor> Fahir'in <gülüyor> gulaş çorbası çok Aynen. güzel olur zevki içler. Bu soğuklarda ki içine bakarız ne zaman çorba yapacak diye. E siz de şöyle bir köklerinizi araştırsanız Anadolu deseniz zaten komple Balkanlar. Fahir bugün biz radyoya senden sonra geldik. Evet. Ee, Sıklıkla olduğu gibi bir takım, parantezini kullanabilir miyim? Sıklıkla yani olduğu onu gibi. Onu kullanman çok hak yani haksızlık Hak mı, olur. reva mı? Haksızlık olur ama yani bize güzel bir karşılama yapmadın. Hiç. Nasıl ya? Kahvelerinizi hazırladım be. Hiç güzel karşılama yapmadı. Yani bir girdik içeriye. Bir kedi selamladı. Küçük kedi. Küçük Ondan kedi, sonra köşeye döndük. Büyük kedi burada selamladı. Burada büyük, büyük kedi selamladı. Bir küçük kedi selamladı. E biraz bir daha kedi. öteye gitseydiniz en büyük kedi olan ben sizi <gülüyor> karşılamaya hazırdım yani. Ama yani ben böyle böyle merdivenlere dizilmiş kediler... <gülüyor> Ortada sen duruyorsun mesela bir 15. yılımızı kutluyoruz bu der sabahlar olarak bir 15'ten sonra demektir ne diyor kedili adamların oradaki kedili adamlar var <gülüyor> <gülüyor> bu poşetlerle böyle sabahlar Doğru sabah aslında geliştim. ben sabahleyin düşündüm ne giydirebilirim bunlara diye ee, kedilere güzel kostümlerini giydirip sizi karşılamaya <gülüyor> öyle gelecektim de yetişmedi. Bazı şeyler de yetişmedi Ama son dakika. Bir yere eğitmek zor. 15, 15 senede her senenin modası. Her sene, modası her sene şey tabii. 90'lardan şey. başlayacağız. 2000'lerin başı, ortası ve tabii ki 2015 kreasyonumla sizlerle... Herhalde bilmeyen yoktur sevgili dinleyiciler. Dün ilk kez yabancı bir devlet başkanına sarayın içinde karşılama töreni düzenlerken... Hava soğuktu Düzenlenirken çünkü. değişik görüntüler oldu. E, Valla evet. milyar dolarlık saray diyorlardı. Her kuruşunu hak etti yani. Her kuruşunu. Böyle bir şov böyle bir şaşa böyle bir fantastiko <gülüyor> başka hiçbir yerde <gülüyor> Yemin yok. Yemin ediyorum bir şey söyleyeyim mi? Evet. Devlet e, adamları şey Diyorduk otokrasi diyorduk Ülkemiz fantastik oyla üretiliyor. Bence bu da böyle bir yok kardeşim yok. yok yani. Dünkü olay hakikaten fotoğrafta Hülya Avşar'a en güzel cevap oldu bence. Herhalde. Yani benim ev benim ev daha de şaşalı demişti. Evet. Gelsin de Gelsin, şimdi görsün. Evinde o kadar Afsan. adam var mı merdivenlere dizecek kadar? Yoktu ama bir tane Yoktu. şey de lazım. Oraya bir tane yağlı cenci de lazımdı <gülüyor> bence. Ortada bir yerde, onda bir yerden koştalardı ya. <gülüyor> yağlı yağlı cence istemez miydiniz orada? <gülüyor> Bakayım şöyle bir şey yapınca da göz önünde hakikaten detaylarda güzel bir ayrıntı olarak Tabii karşımıza çıkacak. Bornozlu var bir tane. Ya o bornozlu vallahi <gülüyor> çok güzel. o da ona ya. Ona... Ama ona da yemin ediyorum bornozun üstüne güzel nakışları da işlemişler. O hangi, yani ben Türk devletlerini şöyle bir gözden geçireyim dedim. Ben 16'sını çat diye sayamıyorum. E sayama. Sayamıyorum yani o Bornozlular diye Bornozoğulları mı ne? E, Valla galiba... dilekler onu... mi? Hangi şey o yani? <gülüyor> Afyon'da kuruldu büyük ihtimalle Kırmızı, orada Kırmızı büyük ihtimalle var. termalden çıkınca onlar hep sürekli olarak bornoz giyiyorlardı ee, o da herhalde şey kıyafetlerinden bir tanesi. Diğerlerine yapmışlardı ona kalmamış mı da... acaba? O... Filistin e, devlet başkanı Mahmut Abbas'ın haberi var mıydı böyle bir şeyden girerken? Çünkü buna insan hazırlıklı olmazsa heyecanlar kalpten <gülüyor> gidebilir. Bir Vallahi ara gerçekten çok heyecanlandım diye. Bir ara gerçekten cumhurbaşkanı Erdoğan'la mı görüşüyorum yoksa o da mı kukla diye düşünmüşük. Tam fantastik o yani, olduğu için. Abi. <gülüyor> Gerçek mi? İçinde adam mı var onun Disneyland'de Öyle çünkü. Ne olduğu ne bittiği belli olmuyor valla. Şoka gelmiş orada dedi, zaten şey yapmışlar. O bu... muydu ya? İlk Disneyland dediği bu değil değil mi? Yakın Yapımı yerlerde devam ama. Ona. Yakın yakın ya. Bence herhalde orada şey vardı oradan oraya bir şey herhalde bir ani görüşme mi oldu Filistin Devlet Başkanı nın. Hadi deyip oradan acaba şey mi geldiler? <gülüyor> Valla işte dün de şeydiydi önceki gün. Pazar, Bence bu arkadaş da kostümünü unuttu ne yapacağız ne yapacağız <gülüyor> ver bornozu gitsin diye oradan böyle bir şeyle gittiler. Hangisi? Bornozlu. Burnuzun ha. ha. açıklaması da o gibi geliyor bana. Valla yani e, Filistin lideri de geçen sefer de böyle bir şeydi. Evet. Geçen sefer de Nuryerli Taşlar falan filan vardı. Yapma ya. Nuryerli Taş Mustafa Sandallar i̇ftar falan. İftar yemeğine geldi. İftar yemeği bütün böyle Vallahi. bir fantastik daha şey diyor. Allah ne kadar güzel bir ülke bayılıyorum. Böyle yemekler yiyor, konuşmalar, hep şeyi istiyor. Fotoğraf çekimi, Fotoğrafta ne olacak? Bir de ters de bir zamanda Filistin'de ölenler vardı. Yas ilan edilmiş miydi atış? Tabii canım, ama yani. Hayır ya bombardıman yani, altındaydı. Evet, yani öyle bir şey vardı. Ee, Fantastik o. İftarı yemeğine gelmişti bu Tapbas. Filistin Devlet Başkanı. Bu da ikinci oldu. Yani burada da geçerken uğradı galiba. Çünkü Paris'teydi. Geçerken uğramıştır geçerken, tabii canım. çünkü... E, Mahmut sana şovun var demiş. Başbakan da bir şeye gitti. Almanya'ya gitti. Dün Almanya'daydı Ahmet Davutoğlu. Yani beraber de gelmediler. Hani mesela... Hadi sen ben gidelim, Paris'te şey olsak Fahir senin... mesela... Şey deriz. Yani, ya geçerken biz de bir yemek yeriz oradan geçersin. Geçerken mi? bir Budapest'e uğrayalım dersin sen. Derim hani gelmez yani, miyim canım? Birer çorbamızı içelim ondan sonra geçeriz Ankara'ya dersin. Öyle de olmadı. Acaba... Sen git dediler şey mi biz geliyoruz dediler de sonra biz bir Almanya'ya uğradık mı dendi. Ne oldu bilmiyorum ama. Bilmiyorum. Bir sürpriz. Bir sürpriz. Sonuçta bir sürpriz. Sonuçta yani ziyarete gelmiş birisi de de kapımız sonuna kadar Peki açık. Peki şimdi bir soru. Sor canım. Yani bu, e, bu dünkü karşılama fotoğrafında görünenler hı hı. E, bu 16. 16 evet. Ne denir figür denir değil mi? Figür. Tarihi figür. Evet Tabii, 16 tarihi figür. 16. Doğru. İki de 18 <gülüyor> bunlar, bunlar sabit mi? Yani sarayın e, Kadrolu kadrolusu mu yani her devlet başkanı geldiği zaman çıkacak mı onlar yoksa her şeye özel başka bir şey mi Onlar yapacak? devlet başkanı gelsin gelmesin hep çıkacak Tabii öyle. çıkacaklar. Tabii çıkacaklar. Merdivende duruyorlar. Sürekli. Tabii. Tabii o çok merkez bir merdiven olduğunu da zannetmiyorum. Bir merkez merdiven saray. canım. Her tarafta vardır merkez merdiveni. Merkez, merkez merdiveni bu. Ya Kuzo mil, milyar dolarlık sarayda arkada servis beş, var. tane merkez merdiveni Arkada merdveni. servis asansörü var, yangın merdiveni var falan var filan var. Bu merkez şey. Nasıl hmm. bizim mesela Opti'yi düşün. a bir kapısı e, ana merkez kapısı olarak geçmektedir. Doğru. Cümle kapısı olarak. Cümle de. kapısı doğru. İşte bu da cümle merdiveni işte. Bütün karşılamalar falan orada yapılıyor. Ne kadar güzel ya. Ama ülkenin fantastikoyla yönetilmesine... Ben bayıldım. Vallahi çok güzel bir şey. Hakikaten Herkes çok güzel. Herkes diyor bir ki şey. demokrasi efendime söyleyeyim bazıları diyor ki efendim yok aristokrasi olsun mutlakiyet olsun falan filan ne alakası var hakikaten. En güzeli fantastik Vallahi. 16 Türk Devleti'nin askeri kıyafetlerini giyen muhafız alayı tören kıtası, kıtasından askerler. E bıyıklı mıydı mı, nasıl muhafız zaman alayı? O zaten muhafız alayı. Bu, bu muhafızlı <gülüyor> elemanı bayını kendi getirir diye şey şey sırasında yani? şarkı sırasında tören <gülüyor> sırasında gidiyor bu ikileri takip ediyorlar. Yazık şimdi o askerler şeye döndü. Ne? Arkadaşlarının yanına döndü. Bütün gün internetten bunları yerden yer... yani. Onları ne vuracaklar canım? Onları Abi, vuracak. En çok şeyi oldu. Bornozlu işte. Bornoz <gülüyor> KPSS'si düşük gelmiş o yüzden şurada şey falan. Neyse fotoğraf uzaktan diyor. da yüzler çok şey değil. Net Hı -hı. net anlaşılmıyor. Net değil. Ama zaten sadece 16 kişi de değil canım. Onların da çok olanı... tabii bunu bir şanssızlık olarak görmüş olanlar da olabilir mi, 16 kişinin. Askerliği şimdi. çok olanı bornozluya vermişler. Beraber Aynen. mi oldu? E, bornozdan başlıyorsun. Artık en güzel, en kaliteliye doğru gidiyorsun. Heyecan... Zırhlı mırlı bir tanesi ben vardı he... o çok güzel. Evet zırhlı olan en önde zaten. <gülüyor> ben heyecanla bekliyorum yani şeyi. Bir ne? sonraki devlet başkanı. Mahmut Abbas'ı bekliyorum ben. Her devlet başkanına yapılmıyor i̇şte fantastik soruyorum. o. soruyorum yani şey mi sabit mi bu? İnşallah. İnşallah. İnşallah. Daha doğrusu sabit dediklerimizde biz halk olarak sıkılabiliriz. O yüzden her seferinde başka bir şey. Ben de e, Türkiye'de çünkü Afrikalı e, nasıl diyeyim göçmenlere kucak açan bir ülke olduğu için... Bir seferde orada yağlı cenceyi de görmek istiyoruz. <gülüyor> Mert hanım. Veya Bu... tamamen komple sen yağlı cence. Sen çok canın çekti, çok canın çekti. hakikaten. Allah Sana... bir yağlı cenceyi bir şarkı. Ne <gülüyor> <gülüyor> Hande Yener arayalım bari. Bu Trublu da var mıydı yağlı cence? Ya Trublu Baby I Love You. kesin var. Sen, sen sen bir şarkı çal, e, biz e, fotoğraf bankamızdan yağlı cencecileri ekranı yansıtalım. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Der, sabah, Bu üstünden efendim şarkı üstünde konuşmak hmm. programı dinamizmini artır. Evet o da güzeldir o da güzeldir. Türkler mutlu dönüyorlar. Nereden dönüyorlar? Nereden dönüyorlar? Nereden mutlu dönüyorlar? Yurt dışından. Yurt dışından. Hangi koşa, ili, koşa koşa geliyorlar? geliyorlar. Koşa koşa diye gelmiyorlar. İçlerinde bir burukluk kalpleri orada kal. Kalbim mesela Ege'de kaldı diye hoş bir biliyorsun şarkı vardır. <Gülüyor> ee, Uzun yoldan anlatmaya kal evet. Kalbim nerede kaldı diyorlar geldiklerinde ülkemize. Ee, Almanya'da Almanya diyorlar. Ee, Ege'de kaldı. Uzak biraz daha uzak. Adriyatik, Yunanistan, uzak Yunanistan uzak daha uzak, da uzak Bak, uzak. E ee, uzak doğuda kaldı. İngiltere'de mi? Uzak doğu neresi? Japonya Japonya'da kaldı. Ne? Yani Tayland'da kaldı. Tatilçilerin Ay. tercihleriyle ilgili araştırma yapan. Tayland'ımız e, güzeldi. Falanca tur. E, Türklerin tatilden en mutlu döndükleri ülkenin Tayland olduğunu belirledi. Ucuz diye mi? Yok valla orada biliyorsun genelde bayi toplantıları Tayland'da yapılıyor. Bayilerimiz çok mutlu. Ülkemiz belki böyle bir sürü şeyler yaşıyor ama bayilerimiz mutlu. Eee mutlu demek. Ülke, herkes mutlu. Herkes Çünkü bayılardan alışveriş yap. Beyaz eşyacı diyor. adam mutluysa sana bir ayrı satar o televizyonu, o fırını, o buzdolabını. De benden derme Yani ne oldu? Sen de bir mutlu oldun. Zaten bu nasıl ne etkisi bu? Kelebek, Kelebek etkisi değil mi? Ne bir yerde birisi ya, mutlu şey, olur. Adam ne kadar yayına hakim. Bütün sorunca onu sorabiliyor. Valla Egi bravo. <gülüyor> ee, <gülüyor> Tayland'a giden turistlerin %98'i seyahatlerinden memnun, Masaj, Masajlı geliyorlar. Valla galiba maşajdan kaynaklı Masajlı geliyorlar. Öfelenen insan bir rahatlamış oluyor. Bir Vallahi. de gerçek, e, ucuz, elektronik. Gerçek, ucuz, elektronik. Kendini en zengin hissettiğin şey. şey yani. yani biz burada ucuz... Çakma şeyleri bile pahalıya alıyoruz Tayland'da hakikaten sokaktan geçerken Cebine sokuyorlar tamam abi ha, aldım, Ve bir taraftan maşajını olmuşsun Bir taraftan e, elektroniğe Doymuşsun e, Ne olacaksın sen mutlu olmayacaksın da Ben mi mutlu olacağım O zaman ben de mutlu olacağım <gülüyor> Allah Allah tek kişilik dev kadro <gülüyor> Vallahi hakikaten yurt dışları çok güzel ama Tayland en güzel diyor araştırmalar sonucu aklınızda bulunsun Tayland'a giderseniz aman ha kimseciklere söz vermeyin maşajını yaptırın ayak masajı olur kafa masajı olur efendime söyleyeyim İsveç masajı ya Tayland Az kişi yapıyor çünkü bir eklem yok ya kafada en fazla mi? kulakları çevirebilirsin. Tam net olarak ben şu anda anlayamadım Eklem olmadığından dolayı az kişi yapıyor. Az kişi yaptırıyor mu diyor. Az kişi değil. Onu berberlere pasladılar. Berberlere pasladılar. O, o berber... da ile saça... Hayır, o Aa. tamamen görev paylaşımıdır abi. Berberleri, Berberleri mi bırakılıyor? Tabii bir berberin sen ayak masajı yaptığını gördün mü? göremen Göremez tabii doğru. Göremezsin. Yani şey yapmış Sen olsa bir berberin biliyorum. İsveç masajı yaptığını gördün mü? Yani göremen. Göremen. Pedikür yapmış olsa bile mesela Yok, kuaför. Devam edeceğim çok özür dilerim. Pedikür yapmış olsa bile ayak masajı yaptığını gördün mü? Göremez. Göremez. Sen görmedim, bir göremen. berberin yağlı masaj yaptığını, aromatik yağlı masaj yaptığını gördün, gördün mü? Gördün. Göremen. Göremez. Göremen. Göremez. <gülüyor> Peki mesela da. bir berberin. Kendim, kendimi çok fena sıkıştırdım. <gülüyor> bir evet. dakika. Taş sen bir berberin taş masajı yaptığını gördün mü? Taş masajı. Göremez. Göremen. Neden? Çünkü Göremem. bunda tamamen Göremem. görev paylaşımı. Görev paylaşımı evet. Görevce Bence paylaşımı. kafa masajı çok saçma bir şey. Ya şimdi herkesin... Birinin kafasını sıkması... Hayır. Kafa masajı gerekiyor. neden biliyor musun? Herkesin kafası kokar yağlıdır, saçı yağlıdır, kepeği var falanı var filanı var. E şimdi bu şartlar altında berberdeyken iyi kötü saçı yıkanıyor mu? Yıkanıyor. Göremen! <gülüyor> <gülüyor> Yok, Arbo, <gülüyor> pardon ya kay, kaydırdım. <gülüyor> Kaydırdı valla tatlı programda kayma oldu. O yüzden e, berberlerde olması çok doğru. Ben kafa masajını gerçek bir masaj olduğunu düşünmüyorum yani. Berberler orada elimizde kafa var. Masajımızı buna yapacağız diyorlar. E diğerleri de işte öyle yapıyorlar. Elimizde ayak var. Ayak yapacağız. Zaten elimizde sırt var. Sırta yapacağız. Gerçek masaj istiyorsan o beklentiyle gidiyorsan hata yapıyorsun. Gel. Yani Ama hayır kafanı üst... orası, orası sonuçta gittiğin yer ne? Berber. Berber. Yani, Berberde masaj. Masaj salonu yapaman, değil. Ay, olamaz. Sizden memnun olmaya çalış. Masaj yapacak adam görmeye çalışırsan ne olur berberde göremez. <gülüyor> Ama şey ya yani kafa dediğim bir şey bir şey de taşımıyor mi? ya. Neyi taşımıyor yani ya? Ya şey, omuzlar mesela hareketli bilmem ne Kafada neyin şeyi olabilir. Abi yani küfürdetmemi mi istiyorsun sen? Ay bir Ben anlamadım şey, fonksiyon yani yok. Ya, şey. Mesela sırtta bir Sıkıntı sürü omurga var, bütün, kas sırt, var, bilmem ne mesela var. Mesela bacaklar bütün vücudu taşıyorlar, ayaklarda aynı. YGK'dan şey 0 kilometre bacaklarına geldik onu yine. Ama kafa neyi taşıyor? Yani zıp zıp kafa üstünde dolaş sen o zaman güzel bir masajı hak eder kafada Neyin Sen yorgunluğu İlla yorgunluğu hareketle şey yapıyorsun ama O kendi ağırlığından yorulur kafa dediği şey İç, İçten içe içten içe. Çünkü Hücünden, ne oldu kendi ağırlığından yoruldum der Kendi ağırlığından <gülüyor> yorulana kafa Tabi öyle düşün Bugün Mesela, kafa konuşabilse kendi ağırlığından Yoruldum der Valla başım şişdi der önce sonra da yoruldum der ama siz siz yanlış kafayı ve yanlış yorum diyorsunuz. Zannediyorsunuz ki o tamamen kafa üstü deri kaplı. Ya orada milyarlarca milyarlarca Kas, sinir, beyin, üçre, üçre, üstü deri Sıfır. kaplı. E canım üstü deri kaplı. Kafa Vücudun derisi. komplesinin üstü deri kaplı. Hiç sesimizi çıkarmıyoruz. Ama en güzeli kafa derisi bence. Kızıl deliler ona ayrıca şey. bir özen Hakikaten. gösterirler. Değil mi? Değil mi? Kızıl deliler. Ne, ne niye masaja geldik? Ha o, Tayland'dan, sen, Tayland'dan mutlu, dönen maç, mutlu, mutlu dönen turistler. Onlar mutlu dönüyorsa biz de mutlu demektir. Öyle değil mi? O zaman Danimarka'ya gidelim mi Tayland'dan? Hadi gidelim. Haydi gidelim. Çık, çık, çık, kaç gidelim? Danim. Evet. Biraz uzun sürdü. Danimarka Veliaht Prensi Frederik. Ya bir şey soracağım. Danimarka ne ara döndü şeye? Aa, Danimarka krallığı. İlk öğrendiğimiz krallıklardan biri ya. Viking mi? Prens, Danimarka prensi. Viking. Viking mi kendisi? Ol, hayır. Hayır. Ya Viking mi? Vikinglerden mi bunlar? Kimlerden? Hmm. Bunlar dışarıdan, <gülüyor> dışarıdan ithal edilmiş anladım kadar. Dışarıdan bir takım birileri bakıyor. Danimarka'ya da sen bak deniyor. Ee, fırtına nedeniyle kapalı olan e, köprüden izinsiz geçerek e, neyi çiğnemiş olabilir? Hmm. Ekmek çiğneyip başına mı koymuş olabilir? Neyi çiğnemiş olabilir? O da var ama bu yasayı bu durumda... mı çiğnemiş olabilir? Bravo. Tamam Yasaları, kuralları çiğnemiş olabilir. Ne yaptılar? Sen dur bakalım demişler köprünün çıkışında. Kime? Krala, prensse, veliaht. Veliaht prensse. Ondan Kardeşim sonra, köprü benim dememiş mi? Köprü Çünkü bildiğim kadarıyla Danimarka'daki bütün köprüler Veliahattı Hayır Veliaht trense aittir Köprü direktörü diye bir şey varmış Danimarka'da Leo Larsen Hemen durdurmuş Bürgermeister diyorlar ona siz, <gülüyor> siz. <gülüyor> Ya Hollanda'da ya öyle bir şey Bürgermeister geldi Bürgermeister Tabii Almanya'da da Kaiser Schoze denir Amerika'da da Trooper denir işte bunlarda bugün öğrendiğimiz bilgiler Yemişim, olsun. Dedim. Evet. Leo Larsen demiş ki, durun bakalım ne yapıyorsunuz siz falan demiş. Efendim prensimiz istedi falan demişler. Hı -hı. Korumalar. Olmaz demişler. Ceza cezanızı demiş. Ödeyeceksiniz falan demiş. Prens gelmiş. Hı -hı. "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" demiş. Paralel evet. köprücü bu demek ki. Bu darbe girişimi bence. Esmen monarşiye darbe monarşiye darbe. bir darbe. Evet. Prensliğini bir Frederick demiş. Bir de bağırmış. Yani o makbuzu keserken e, ceza makbuzunu Ondan sonra bağırmış. Ondan sonra ve bu olay, bu olay böyle kapandığı söyleniyor Danimarka. Yok kapanmamış. Ondan sonra Danimarka Prens'e başlamış şarkısına. Köprüden geçti şarkı gelin ya. köprüden. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Şarkının devamını az çok müzik konusuna biraz bilgisi olan tahmin edecektir. Gitar davul devam ediyor. Arada vokaller yürüyor. Yani çok büyük bir ha, sürpriz çok bildiğimiz yok. Bildiğimiz fix şarkı. Zaten üç kişiyiz. Yetişemiyoruz. Problem yok. Bomba gibiyiz. bu. <gülüyor> evet. Evet, şimdi, <gülüyor> evet dedik. Ee, en son güzel bir Türkiyeyle veda ettik dinleyicilerimize. Töplüden geçti dedik. Prens türküsüyle. Evet, evet, güzel bir Danimarka türküsüydü. Hep beraber ee, yad ettik Danimarka'yı. Hamlet'in memleketinin geldiği hal. Gerçi daha kötüydü Hamlet zamanında. Hı -hı. Tabii, ne olduğu belli değil. Şimdi yatsın kalksın Danimarka dua etsin ya. Ya, valla o karanlık günlerden bugün... Hakikaten. Vallahi şıkır şıkır. Gecelerden, Senin için ağladım, için ağladım ben durmadan Yalvarırım duy da sesimi gel artık Çocuk... Anlılarla müzik programımız <gülüyor> devam ediyor Ege Buyurun Ali'ne ödev veriyorlar mı? Veriyorlar Anlıyor musun? Ee, anlıyorum ama doğru yap yapmadığını anlayacak kadar anlamıyorum Anlamıyorsun aslında bilsen yaparsın değil, ama değil mi? Ama yapmak istemediğini mesela hiç hiç Fransızcam olmamasına rağmen çok net anlıyorum yani. <gülüyor> ne yapıyor yapmak istemediğinde? Yapamıyorum. Yapamıyorum. Yapamıyorum. Fransızca mı söylüyor onu da yoksa o hı hı. da Fransızca mı? Yok yok falan diyor. hep bir Fransız sineması. <gülüyor> Ama sen yüz ifadelerinden anlıyorsun. Fransız değil, o Fransızlar da yapıyor İlla dinlemene, anlamana gerek yok. Evet. Neyse ev ödevleri giderek zorlaşıyor ee, tabi bu işlerde efendim? kimlere kalıyor efendim annelere babalara yani bebeğinlere kalıyor İngiltere'de yapılan araştırmaya göre her 3 kişi zaten 3 kişiyiz efendim yetişemiyoruz <gülüyor> her 3'e bebeğinden ikisi çok zor olduğu için çocukların ödevine yardım edemiyor yapamıyor yaptıramıyor ne yapacağız ne edeceğiz diye birbirlerine sarılıp Ödevlerin alıyorlar. zorluk derecesi gün be gün acaba şeyden mi? Bunu zaten ana babalar yapıyor diyerek mi? Arttı? Evet ya analara baba analarda taş yesin yarım şardan 5 yesin. Ondan ana... arttırdılar herhalde zorluk derecelerini. Bakalım anası bunu çözemeyecek <gülüyor> mi <midir? gülüyor> Hakikaten öyle ama yani bir de bir... Ne oldu? Baban şişti mi diyormuş öğretmen. Bir performans ödevi diye bir şey çıkmıştı bir ara. Hala var mı bilmiyorum performans ha, ödevi. evet aileyle birlikte yapılan ödev değil mi? Nasıl ya? Şeye bir gelişme mi? Mesela 3 <gülüyor> tane yumurtayı üst üste koyacaksın. Yani bilmiyorum oğlum, ben. Çok güzel programdı oğlum o. oğlum o çocuk şey okul çağında evladı olan sensin. Ne bileyim performans. Performans ödevi öyle. ne ya? Performans ödevi veriliyor aile ailecemek oturuyorsunuz mesela bir hafta sonu acın abi bu ödevi yapmazsam sırda kalacağım mı diyorsun? Ya yani oturuyorsunuz güzel ödevinizi hep beraber ailecik yapıyorsunuz. Mesela Anne, baba dört evetle vuruyorlar. Dört evetle vur. Aynen öyle. Ama... Avrupa'da şey konuşuluyormuş. Yani e, biz de tabi bambaşka oyla yönetildiğimiz için bunlar gelmiyor sıra da <gülüyor> e, bu ödevleri anne babalar yaptığı için çocukların Hı -hı. eğitiminde eşitsizlik oluyor biz bu ödevi tamamen kaldıralım ne yapacaksak okulda yapalım falan gibi bir şey ciddi ciddi konuşulan bir şey yani Hı -hı. ödev veriyorsun evde annesi yapıyor babası yapıyor e herkes annesi babası Adamlar yıpranıyor bir eşit de yani. değil. Eee son eğitimde nasıl olacak yaşından sonra sen artık tam ödevlerden kurtuldun, hayatta huzura erdiğin andan itibaren hakikaten bir ödev e, şey cehennemi içerisinde buluyorsun kendini. Ama bir sınav sistemini öğreniyor anneler babalar. Şeyi doğru seçim yapmayı öğreniyorlar, şey yapmayı öğreniyorlar. Üniversite sınavında kaldırmaz kafa. E, vallahi kaldırmaz. Analar babalar en çok zaten matematik ve fen ödevlerinde zorlanıyorlar. Biliyorlar mı ya? Bileme, bilemez ki. Bilemen. Ana, babaya da soracak. Çocuk yani her anda baba da cevaplayamaz onu. Nerede acaba onlar da özel ders falan çocuklarıdan gizli. <gülüyor> vallahi alması lazım. Gündüz gitsin dershaneye çocuk okuldayken işine. Evet. Ya da direkt okula gitsin ana baba. E bence de çocuk evde dursun. Hiç boş yere soğukta karda kışta götürsünler köyün... çocuk nasıl ne yapacak evde de Sıkılır onlar doğru. başka bir sınıfta dursunlar. Analar babalar oynasınlar. etüt. Analar <gülüyor> <gülüyor> babalar ödev yapsın derse girsin. E vallahi doğru söylüyorsun. Çünkü yapamıyor sen. bak şimdi ben yarın öbür gün bana gelecek bileşik kaplar kanunu. Haydi buyur buradan yak. Valla ben. ben senin yapamayacağın ödev olduğuna inanmıyorum. Ben de. Ya Yapamazsana gider bağırarak anlatırsın öğretmen. <gülüyor> ya da bir türküyle bağlarsın güzel bir matematik <gülüyor> sorusunu bilemediğim bir matematik sorusu mesela. Aşk Hiç öyle bir ya. şey olacağını düşünmüyorum ya, da. Benim bilemeyeceğim bir matematik ya, sorusu olabilir. Bilemiyim ki. Soruyorum ben sana. Bileşik Yoğurt koydum kaba. Ay, ellere merhaba. vay diye mesela yolla. Kaba değil lan. Dolaba. Ay, şey, lan nasıl, dedirttin bana e, da. Nasıl, nasıl adam, şey yapacaksın? Adam bilmiyor ki Fahir. Sen niye anlatmayacağız? Adam Efendim, burada dolap demişsiniz ama bileşi kaplar dediğinde öğretmen ne yapacaksın? Doğru. Onu değiştirmek lazım. Hemen küçücük bir harfle oynayacağız. Ee, sürekli... Sizde mesela paylaşım var mı Ege? Mesela işte. Var. Matematik... benim. Et ve süt ürünleri bürgenim. Matematiği işte e, babama sorarım. Matematiği e, işte ben şeyi, e, Resimi anneme sorarım falan gibi. böyle derslerde bir şey var mı var. paylaşım? anlamadığı babamı anlamadığı için genelde anneme sorarım. Matematiği biliyor rakamları, seçebiliyor gözleri bana sorar. Yani ya ne, öyle ne bir görüntü. Matematik yönetim. görüyorlar değil mi? Şimdi? Hı -hı. Ne görüyorlar mesela? Basit problemler çıkarma ve şu anda en zorlandığım şey olan çarpım tablosu. Fahir biraz heyecanlandın galiba sen Vallahi de. Abi, Zamanı hiç... gelince bana Hı -hı. ne gibi sorular gelecek diye bir heyecan yaptın değil mi? Çarpım tablosu kadar zor bir şey. Ben Hayatta bilmiyorum ve Anladın de ezberlenmesi o so kadar Sen onu kerrat cetveli diye ezberlet. Kerrat cetveli. Bak onu düşünmedim. Belki birden akılda kalır. <gülüyor> Bak Fire 3 alternatif. 1. Sana bir alternatif. Ebeveyn olacağını buradan şey yaptı. Şey yok mu? Defterin arkasında çarpım tablosu yok mu? Öyle defterler kalmadı mı artık? Kalmadı valla. Ne kadar güzeldi ya haftalık ders programı. in aşağıya çarpım tablosu veya başka adıyla kerrat cetveli. Birlerden dokuzlara gider. Hop nereye gider? Dokuzlara gider. <gülüyor> Sürekli internetten araştırma yapıyormuş. Ebeveynler yeterin demiş Yani e, ya, vallahi ben tabii. geçen gün dokuzların kolay yolunu buldum internetten. Ah bravo. Dokuzlar çarpmanın. Yani. Biliyor muydunuz onu siz? Ha ee, hayran kaldım. Oradan in iniyorsun. Biliyorsun. Neymiş? Hayır ya parmakla yapılıyor. Nasıl? Ama yayından anlatmak o kadar zor ki. Bunun Mesela kaçta dokuzu çarpıyorsun? Nereden öğrendiğini söyleyeyim mi? Facebook'ta. Facebook'ta mı? Yok başka YouTube'dan mı Onun <gülüyor> Onu Facebook'ta da istesen bulurdun. Kaç da dokuz Ellerini aç sen? böyle karşına bakalım güzel anlatabilecek Tamam mi? evet. Ama böyle karşına sanki birini itiyormuş tamam, gibi. Tamam it sana bakmadan dinliyorum Ondan seni. sonra sol elinin küçük parmağı. Tamam. E, senin bir numaralı parmağın. Tamam. Diğer sağ elinin küçük parmağı da on numaralı parmak oluyor. Mantıklı. Tamam şimdi dokuzla ikiyi çarpacaksın mesela. Tamam. Evet. İkiyi say hangisi oluyor iki? Sol el yüzük parmağı. Yüzük parmağı. Onu... Kapat. Kapattım zaten. Tamam mı? Tamam. Diğer parmaklar açık. Onu nasıl kapatıyorsun ya? Şöyle kapattık. Bakayım ben yapamıyorum. 8 kaldı Sadece 2'yi kapatıyorsun. ha Tamam Ay Ben mı? onu tamam. yapamıyorum. Şöyle yapsam o da olmuyor. Ne onda. kaldı? 9 kaldı. Ha şimdi bak kapattığın parmağın tamam. sol tarafında ne var? 1. Sağ tarafında kaç var? 3. 8. 8. 9 çarpı 2 18. bir Mesela 9 çarpı 3 yapalım. Sa sol elin orta parmağını kapatıyoruz. Orada iki var orada çok yedi var. Çok zor ya mi? bunda biraz Yok, badi badibiliği yapmak <gülüyor> lazım önce. Parmakları Hüzük iyi kaslı. çalıştırmak ya lazım. Çünkü... Yoga falan yapmak lazım. Ondan sonra çarpım tablosu. Zaten açtango yoga böyle başladı. Tamam, 20-7. Hmm. 9 çarpı 3. 27 tam sonuç. Başka Özellikle şey... trafikteki dinleyicilerimiz şu anda direksiyon <gülüyor> üstünde ellerini Başka açar. bir şey sor. Beşli meşli bir şey sor. Ben bunun sonra sekizleri var mı diye aradım. Yok maalesef. 5 kere 9. 5 kere 9. Hemen 5, 5 beşinci sol el baş parmak kapanır. 45 beş. Vay. Vallahi, be. vallahi öğrendim ha. Şu bir an, an bir de aklından çıkmaz bu oktay Dokuz kere dokuz. Dokuz kere dokuz. Hop. Seksen bir. Dokuz kere on. Dokuz kere on da şi... şişti. Şişt. Niye Sistem kapat şişti. parmağını? Onuncu kapat. Neyi kapat? Dokuz. Öbür tarafta kaç parmak var? Sıfır parmak var. Doğsa. He bu taraf sıfır mı sayılıyor Peki on biri denesek o başa dönüyor mu? Bakayım. 11'i denedik 9 çarpı 11 efendim 3 kişiyiz 9 oldu öbür tarafını bulamadık o Mecanın, zaten bir olay ya 9, 1, 9, 1, 9, 1, 99. sen doğuştan bir 6 parmaklısın <gülüyor> yapamaz mısın yani 6 çarpı parmak mı yoksa sadece 9'da 11 için bir elde sol elde mi 6 parmak tamam, iki tane 6 <gülüyor> tane parmağım var ne oldu ben o zaman piyanoya falan yönelirim <gülüyor> çarpım tablosundan ziyade daha enteresan olur <gülüyor> demek ki bu sistem olmuyor. Alt parmakta. Onda evet sistem şey, şey yapmadı. Sistem. Nasıl Rıza silahlı poda biraz burnu uzun diye piyanoya yöneldi. Ben evet. de altı şar parmağım olsa. Sen de piyanoya yönel. tutamazdı benim. Zaten biraz uzun, iri ise ne yapacaksın? Piyanoya yöneleceksin. Uzvunu değerlendireceksin. Herkes denemiştir <gülüyor> herhalde. Herkes denediyse artık Gönül rahatıyla reklama gidebiliriz. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Bu şarkı çok güzel bir şarkı sevgili dinleyiciler. Şimdi biraz canını size, sonra tamamı canını duyursunlar. Hmm. Hmm. Aklınızdan çıkmayan ödev var mı? Aklımdan çıkmayan ödev. Okul yıllarında yaptığınız Aa, ve hala aklınızda olan, bu emek emek yaptığınız. Evet. Ney konusu? Hangi ee, ders konusu ne? Ders fen bilgisi ortaokulda evet. e, gizli e, gizli gizli hedef diye isim geliyor sürekli. Gizli duy ya da gizli şey. Ya burada şey yapıyorsun. Anlamadım ben tam konuyu da anlamadım. Ben de kendim de, de çok hatırlamıyorum. Bak ne diye sordu? İyi hatırladın <gülüyor> İyi hatırladım Var mı Şöyle şöyleydi olayı anlatayım. Hayır ödevin şeyini neydi? Gizlisi vardı da gizli duy muydu? Gizli saklı mıydı? Neydi onu tam bilmiyorum da şey yapmıştım bir e, Sen mi yaptın? Fail yoksa? Ben yaptım yok. Baban baban mı yaptın? Yok diye? yok tamamen ben yaptım. Bir kartonun üstüne ee, ...işte Afrika haritası... ...Afrika haritasında ülkelerin hepsi işte şey... ...gizli e, ...bölgeleri yazım şey yapılmış... Şu ...üstünde an, raptiyeler var... ...şu anda çok heyecanlıyım ben... ...ondan sonra şey yapıyorsun... Evet. ...ne derler ona... Ee, yan tarafta da ül ülkelerin isimleri karışık olarak yazılmış haritanın dışına. Haritanın içine yazılı değil dışarıda tamam. yazılı. Onu yerleştiriyor musun? Ondan sonra hangi ülkenin adı ne diye bulmak için bir pili alt şey, raptiyeler var şeyin altında ve onlar alttan e kablolarla birbirine bağlı. İşte Cezayir işte üstteki yeri neresi ama bambaşka bir yerde yazıyor adı Hı -hı. yan tarafta. İkisini, İkisini eşleştirince mi yanıyor? Eşleştirdiğin zaman lamba yanıyor. Çok güzel ödevi. Çok güzel yapmışsın ya. Yani fen bilgisi ben aynı ödevi coğrafya ödevi olarak da verebilirdim Fahir. Valla ben Disiplinler bunu... Disiplinler arası bir ödev yapmışsın resmen. Ciddi bu sergilendi zaten. <gülüyor> Gümüş madalyamı aldım Valla <gülüyor> ciddi aldım. Ben de şey oldum. Ben hakikaten şöyle söyleyeyim sana. Ben kendime hayret ederek şey yaptım. Yani... Ben bunu nasıl yaptım Devreleri ya falan. Evreleri falan bayağı sen mi yaptın? E bir şey yok. Kablo yani. çekimi yaptık. 250 metre <gülüyor> kablo harcadım ben orada. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten bu ödevle ben çok şahlandım. Valla yani. benim ben, benim de aklımda bir ödev vardı. Şu anda söylemekten vazgeçtim ben de. yani. Ben de Ve şey muamelesi Yedinleri gördüm. Yazmıştım. Dahi çocuk muamelesi gördüm. Şey oldum böyle. Bir bir, bir onore bir şey böyle bir ay. Kaçtı sene? Sene işte 83, 84. Aa çocuk. ben onu duydum. Ankara'da neler neler yapıyorlar, siz bir çarpım tablosunu yazamadınız diye. Tabi. Bize bağırırlar da okulda Aynı sene mi? Evet. Aynı, Aynı sene. sene. Mi? Aynı o zaman şey yapma. Benim de o tarihlerde olduğu için ben de söylemeyeceğim. Mesela bir sene, iki sene sonra olsaydı, benim aklımdaki ödev, Hı. yani şimdi şey olur. Kadık oldu ya benim aklımdaki şu an böyle. Ya anlasana. Şey senin, senin anlattığının yanında benimki şey olacak ya. Ben bir tane de dosya telli iki çivi ve şeylerle e, kapuzili yapmıştım o da. Sen köy enstitüsü mezunu muydun? Hayır. <gülüyor> yani ciltçilik var, kapuzilleri var, halıcılık. Zil yapımı. Vallahi elektrikli. zil yapımı hakikaten çok çok zevkliydi. Zil yapımı ne demek? Ya böyle bir e, Dansör, sultanın üstüne iki diyorum. tane çivi çakıyorsun. Neyin üstüne? Sultanın üstüne büyük şey çivisi. Sultan. İş, da. <gülüyor> evet. Tutana da bunda da da la la. Ondan sonra neyse oradan e, şeyi sarıyorsun. Ne derler ona? Böyle bobini mi? Bobini sarıyorsun Sen tamir çantasıyla mı gidiyordun o kadar? Normal sırt çantası çantasıyla. <gülüyor> yok, yok tamir çantası odasındadır bence Fain'in. Vallahi o ama biz, bizim fen dersleri öyleydi ya bilmiyorum bizim Bu siz, ne ödeviydi? Bu da fen bilgisi mi? Bu fen bilgisi proje ödevi. Zil. Zil yapımı. Sen her şeyi o zaman <gülüyor> elektrikle hesap bankitiyorlar. Tel Çaylarını söylüyorlardı. Bir radyo açıyorlardı orada <gülüyor> zil yapayım. Bobin sarayım. Valla çok güzel ya. Bir tek bizim torna tesviye şeyimiz yoktu. Ona çok üzülüyorduk. Çok imreniyorduk yani. Sonra da kapandı zaten. Kapandı Köyesi gitti, gitti valla. <gülüyor> Ciddi söyle biz öyle okuduk. Öyle yani. Çok zor, çok zor şartlar olsun. Ne her sizin ödeviniz neydi merak ettim ya. Ben her sabah Esat'tan Kızılay'a yürürdüm. Dolmuş'a binmek için. Üniversite yıllarında. Peki senin hatırladığın öde? Benim bir tane acıklı hatıram var. bir Coğrafya galiba 15 tatilin sonunda coğrafya defteri için bütün bölgeler, şehirler falan haritalarını yapmıştık. Sonra ben onu evde bir kovanın içine düşürmüştüm. Böyle bir acıklı bir anımlar. var. Bunu başka bir başlıkta anlatmayalım. Acıklı anım. <gülüyor> Ödev, evet, Ödev anısı değil bu. Unutamadığınız ödevler. Benim, Oktay sen de söyle de Ya bari. benim yani iki tane çok net e, şey var kafamda. Bir tanesi tamamen kağıt üzerinde. Diğeri de Ha, e, halımın oğlu vardı benden büyük çok Alanın da mu? bir adam 9 Eylül oluyor. 9 Eylül hukukta okurdu ve her şeye bildiğine inanırdım ben onun Hı. gelmişti böyle bir tane işte fen bilgisini güneş tutulması ve ay tutulmasını bir şekilde açıklayınız örneklerle örneklerle açıklayın. diye bir portakal bir mandelin bir de limonla bir yaptı <gülüyor> <gülüyor> ve de iki tane şiş bir yaptı. Bir güzel ödev oldu ve de ödevin şöyle bir güzelliği var. Mesela sen harita ödevini yapıyorsun evde. Hmm. Onu böyle bütün olarak götürüyorsun ya. Benimki demonte şekilde çantaya konur. <gülüyor> ondan sonra okulda montajı yapılırdı. Vay Yapıldı de. yani. İnşallah doğru yaparım. <gülüyor> onu ben 3 gün, 3 sefer, üç farklı sefer okula götürdüm. Öyle bir şey, bir tanesini de göstermek için. Diğerlerini de istek güzel <gülüyor> Bir daha getirsene oğlum diye. Aa benim bir ödevim daha var. Onunda da çok büyük. Gerçi orada ben hep şeydim. Gene Kaç aldın? Oradan on on on ee, O da lisedeyken e, fizik... O tabi ustalık dönemine giriyor Ustalık bayri. eserime giriyor Neydi? Böyle şey vardı ee, Kocaman bir şeyin üstüne e, Gene bir sultanın üstüne <gülüyor> Ya bu tren şeyleri Oturacağız, vardır. Bu tırca sunteyeti istemiyoruz. Tren şeyleri vardır ya böyle küçük. Roller. E, ray, şey, şey, yani işte oyuncaklar vardır. Tamam. Ama şeyden elektriği raydan alması gerekiyor. Tamam. Kocaman işte bir istasyon. Uzun Alm Almanya'dan gelen. Almanya'dan gelen sen. bir tren. E, onu da yok bir arkadaşımızdan aldık. Bizim Almanya'dan yoktu. gelmiştir yine. İşte ışıklar var bilmem ne var kocaman şey işte istasyon binası yapıyorsun falan filan böyle cam macunlarından tamam. şeyler yaptık falanlar filanlar işte orada daha bilgisayar yeni başlamış bir Commodore 64 ile şey yapmıştık oradan e, sinyalleri giriyorsun mesela kırmızı yandığı zaman tren duruyor elektriğin şeyi kesiliyor. Nasıl yapıyorsun ya Commodore'da benim bildiğim 10 print Ege 20 goto 10 run. Yani şöyle söyleyeyim, Mesela orada... o programı şey yazmıştı, <gülüyor> benim arkadaşım yazmıştı Zaten da ben işçiliğini yapmıştım yani tıklı, tamamen. Tıklı duklu konuşuyorsun, yani bir ekip çalışması oldu. Böyle iki, iki kişi yapmıştık bunu. Hı. Senin elektrikten anladığını ben, bilen bir e, arkadaş galiba. Fak çekimi, işçilik tamamen bana ait, program yazımı tamamen e, Serhat'a ait. Programlı falan bir de Tabii yani. canım Serhat oradan... ne yapıyor şimdi? Senin az çok biliyoruz ne yaptığını. <gülüyor> O da Microsoft mu? Ne, böyle bir şey yaptı yani bilmiyorum. Bir var. şirket kurdu Microsoft bir şirket, diye. Oradan aldı başını İyi yürüdü bir gitti. Bilgisayar mı onundu Fahir? Bilgisayarda onundu. E sen neyi sağladın? Sadece kablolar mı? Tren pul <gülüyor> ödev Önceki ödevlerden kalan kablolar ve sultanlar mı? Kurdu? Vallahi öyle işte. <gülüyor> ben de işçilik var ya. Ben bir de cam macunu dedin. Onu ben anlamadım. Cam macun. macunu ile işte böyle şeyler yapıyorsun. Yüzeyleri şey yaptık yani böyle. Yani. Baya bir, bir torba falan gitmiştir cam macunu. Abi marun. canım 5 kilo cam macunu kullanmışlığımız beş var. 5 kilo mu? Evet. Hala hatırlıyor musun? Çok, Hala. Çok para vermiştik Oktay. Bu akşam dükkana giden <gülüyor> değerli misafirlerimize hoş bir anı. <gülüyor> Cam macununu karşıdan aldık. Çünkü eski dükkanda hep şeyi doğramaları <gülüyor> ve şemsiyeleri anlatıyordunuz. Yok sıyasalar. canım ısıtıcıları anlatıyordunuz. Isıtıcıları şimdi. Bu dükkanda ısıtıcılar var ama hiç anlatmıyorum dikkat edersiniz. Hakikaten. Demek ki ben de geliştiriyorum kendimi çocuklar. Cam macunu daha enteresan. Belki de köreliyorsun fair. Belki de. Belki de Bakış açısı. Lazım. Evet. Bilmiyorum. Demek ki sizin biraz ödevleriniz mi zayıfmış? Benim hocam zayıf da hakikaten bir ya. Aklımda kalan güneş tutulması, ay tutulması ki aynı dersin ödeviydi. Bizim fizik hocası da hiç bilgisayar programı bilmemesine rağmen diğer hocalara bir hava atmıştı, bir hava atmıştı. Ben ben öğrettim bunlara. İşte bunlar onlar ya bunlar. Yani orada da sanki Nerede sergilenmişti? Şeyde, e, müdür Mavi'nin odasında gerçekleşti. En çok gelinen, geçilen yer yani. Herkes açık bütün çıktı. hocalar falan geldi. Hocaları Bilgisayar var evet. ortamda, tren var. Kaç kere götürdün okula? Bir kere götürdük orada kaldı. Vay be adamın büyüklüğüne bak ben şişli mandalinli portakallı limonu <gülüyor> üç kere götürdüm. Adam proje mi? yapmış bir tane şey yapmış. Tabii canım. Onun en güzel o bu ödevin en güzel şeyi şişlerin sabit olması. Sen yiyip dönüyordun evet Tabii, şişler boşlarla. Ş Okuldaki şovdan sonra deneyi tatbik ettikten sonra daha doğrusu ödevi gösterdikten sonra sonra hep beraber yeniyordu o. Limon kalıyor. Bir, limon limon bir, tek bir yani. istasyon binası yapmıştım Balsa ağacından peh peh peh pe. mimari şaheser yemin ediyorum safelli yapsaydın Fahir <gülüyor> safelli ondan tam randıman alamıyoruz en güzel aslında bana şey dediler akça ağaç mı yok diş budak dediler de onu da işlemesi zor biliyorsun Sert bir de ağaç. çocuk harçlığıyla diş budak almak da kolay değil kolay değil onun Türkiye'di. desisi kaç paraydı o dönemde sevgili dişler size damarlı mıydı Fahir <gülüyor> <Ha>, damarlıydı <gülüyor> Özellikle zaman... damarlı tercih etmiştik. Diş budak derken, sapelli derken vakit geçti. Bir kez daha reklamlarla beraberiz. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor. 9.47 oldu saatimiz. Espriler, şakalar, taklalar buyursunlar. 21 yıldır Yüksel Caddesi'nde olan kadın heykeli vardı bir tane biliyorsunuz. Evet. Ee, Ay hangi heykelden bahsediyorsun? Bir heykel vardı yüksek Bir tane de amca var orada. Ben o amcayı daha ayakkabı boyacısı amcayı mı diyorsun? Yok böyle bir tane ufak tefek tıknaz bir adam heykeli var. Sigara mı içiyor öyle eli ağzında falan gibi. Ayakkabı boyacısı amca mı? Vallahi şeyini görmedim ben. Ayakkabı boyacısı, boyacısı sandım bir tane de dediği, sek oturan, sek, oturan. Yekten Yekten oturan var. Sek, tekten oturan. Tekten evet. Bir de bu kadın heykeli vardı. 94 yılında yapılmış. İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi öğrencileri tarafından yapılan bu heykel artık yok. Ne oldu? Nereye kaldınız? Çalmışlar abi. Çalmışlar o kadar. Neydi? bronz falan mıydı? Hmm. Kaç kilodur o heykel? Kaça gider? 40 kilo falan. Heykellerin ağırlığı 3-3.5 kilo olabilir bilmiyorum da. Hmm. Ağırça çektiğini bir de orası böyle bir iştek de bir yer ya. Tabii canım. En kalabalık yerlerinden biri. Bankta şehri. oturan teyze ediyorsun sen. Evet evet. evet. Böyle sağa doğru şöyle kafasını dönük, dönük kafası, Üzerine hafif bir şal almış. Kaç bin kişi Ki orada fotoğraf heykel, çektirdi yani. O heykel koyulduğunda daha cep telefonuyla fotoğraf çekme diye bir şey yoktu. Şimdi daha bir nesil hiç Instagram'a o teyzeyle çekilmiş fotoğrafını koymadı. Chopin'in büstü de çalınmış daha önce. Ee, o nerede duruyordu? Put diye mi acaba bunlar çünkü put. Plastik Chopin, sanatlar put. Put'a put, put girer. Chopin'in Brozbüstü ve Atatürk Roman Çiftliği'ndeki Tarımcı Atatürk Anıtı'nın e, rölyefleri çalmış. Çok güzel bir soruyu soracağım şimdi çocuklar. Bir heykel çalacak olsanız hangi heykeli çalardınız? Ee, bir öncelikle kere... çalmayız. <gülüyor> Tabii Ama bir illa, yer değiştirirsiniz. Illa ısrar ediyorsan İsrar. Bir tane çalacaksın. Mecbur. Mı? Mecbur. Eğer çalmazsan bizi öldürecekler. E e Oktay. O zaman Atatürk bulardaki e attaki Atatürk heykeli var ya. Zafer çarşısının Atatürk... öndeki mi? Evet. Zafer çarşısında. doğru giderken, Kızılay'dan suya giderken. Küçük düşünüyorsun Oktay. Arkada kocaman hiçi heykeli duruyor. Hiç. Vallahi demiyorsun ki bu konuda hiç ben ama satıl san... değil satma değil sanat değeri için çalışacağım Sat... var. Evet, sanat... Gerçekten bakıp böyle evimde görmek istedim. Tam heykel değil de Rölyef diyebileceğimiz. Bir de o Bu... iti teykelinin küçüğü var bizde. Ondan o seni Zaten kesiyor. Var Nefsiz, nefsini aynısı. köreltiyor bir anladım. Bir de üç tane var yani o yüzden anladım. O, ama o tutuk tü heykeli yok. Senin Ege? Benim sanat değeri yüzünden almak istediğim, bakmak istediğim şey kuğulu alt geçidindeki kuğu şeyleri, fayansları. Fayansları mı? onu alırız o sıkıntı yok. Canım canım fayanslar mı? Canım fayanslardı. O canım fayanslar mı? Canım canım fayansları hmm. diyor o Bir de şeydeki Maltepe'de bir tane plastik testim ne var? Mahşap'a mı? Öyle o heykeli isterdim. Tandoğan'daki şey, mi? Tandoğan meydan. Tandoğan'daki. Tandoğan'daki o fincan şey, ne çaydanlık. Ya heykel dışında öyle bir imkanımız varsa ben de hava yolundaki, havaalanı yolundaki <gülüyor> willkommen yazısını almak istiyorum, <gülüyor> renkli olan. Futbolcu heykellerini almıyorsunuz bakıyorum. Ya onlar eskidi. Yani. Ya onları sevmiyorum ben. Ben o... Bir de tam havaalanına girerken sol tarafta şeyci satıyor Kompli ya. Komple heykelci. Komple <gülüyor> heykelci. Ördeğinden koyununa, keçisinden atına kadar. Güzeler be orada. Güzel. <gülüyor> Senin aklında ne var Fahim? Ya ben gerçek heykel şey yapacak olursak yani ben... Gerçek heykel diye sınırladığımızı yoksa ben, ben havaalanı yolunda çok alacağım şey <gülüyor> var. Valla ben gerçek heykel sınırlamasını yapmıştım baştan. Yani ya heykeli olabilir veya şeyde ulustaki şey var ya böyle ileriye bakan asker. Aa evet. Şey değil de aşağısındaki. Tamam. olabilir. Ama tabii yani tabii herkesin sevki aydı. bir binayı, binayı komple çalacak olsanız? Bir binayı. Valla benim e, ulustaki e, banka ismi verebiliyor muyum? Bilmiyorum. Verebiliyorsun herhalde. Eski Osmanlı Bankası olan. Köşedeki. Evet. Ama en güzel binaları sen kaptın. Vallahi ben kaptın. bizim dükkanın binasını kapardım. <gülüyor> çok, çok genel diyoruz. <gülüyor> o zaman ben de Ziraat Bankası'nı alayım bari. Al al. Ziraat Bankası da güzel. Kök Ziraat Bankası'nın binası, binası da çok güzel. Konuşayım Altan'la ben. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili dinleyiciler özür dileriz. <gülüyor> Mutfak esprisini yayına taşıdık. Evet. Ay ya ne olacak? Nerede bu heykel? <gülüyor> Nerede? çocuklar mıdır? bu heykel. Yani yani Sultan, eğer bronz bronz satılmış e... mıdır? Er, erimiş midır? Bu ]mıştım. ülkemizde çok yakın zamanda köprü tamamen çalınmamış mıydı? Evet doğru. Yani... Demir köprülerin çalınması. Demir köprü. Demek ki halkımız demir demire, şey demire metal. Me aç. aç oktay. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Yani halkımızı metale nasıl doyurabiliriz? Hmm. Eğer hani bir yerde sergileyeceklerse aslında e, metal, metal değil ya o keçiler var diye keçiler de bir dönem oluyor olmuştu hatırlıyor musun? Evet o keçiler şimdi sağ sola saçıldı Eskişehir yolundaki keçileri yeni Eskişehir keçiler yolundaydı. yapıldı ya bir yeni tanesi meslevinin girişinde evet işte ben onu ona görüm. sahip çık Oktay sen en yakın sen oturuyorsun ona, ona sahip çık özgür keçi ya o kendi gelmiş olabilir kendi o. kendine geçen gezen keçilerden evet de. serbest gezen keç valla bundan önce çiçekçi kız ve oturan yorgun amca heykeli de çalınmış. Aynı, Belki bir performans sanatıdır bu. Yok Ayakkabı... Dexter'da vardı ya üçlemeci katil Tabi doğru Burada da üçlemeci hırkısı var Doğru Ayak boyacısı memur Memurmuş o <gülüyor> Memur olduğunu Şapkasından anlamak gerekiyor sonra Şimdilik numarasını bakın mı almıyoruz Nasıl Oğlum, Memur tabi canım şapkalı Ayakkabı şapka boyacısı değil. memur ve birdir bir, bir oynayanlarsa şu anda duruyor ee, Hırsızların onlar... dikkatini ediyoruz Onları da alsa da Onlar almayacak bence Üçlemeci çünkü Birdir bir, bir üç... oynayanlar bir de şey herhalde çok zahmetlidir herhalde. Kuğulu Park'taki de duruyor. Kuğulu Park'taki şey. Kuğulu park'taki, şey. park'taki. Onun belden altı çocuğun şey zaten. Sadece zopa. Var böyle ya böyle kardeşini şeyden parkın ortasında e... adadan kurtaran çocuk var bir tane. Ha, suyun içinde şeyler. çocuk. Evet. Şimdi orada da bu en az böyle 120 yüz kilodur falan diye giden hırsız. Çocuğun belden altının şey olduğunu görünce etmez bu para. Suya girmeme değmez bu soğukta diyerek vazgeçiyordur. Vay be 21 yıldır Yüksel Caddesi'nde olan. işte bir e, Ankara'mız bir değerini bir daha Saigon. maalesef. Hakikaten de çok önemli değerlerden bir tanesiydi bu şehir hafızasında yeri olan eserlerden biriyle. Bir de öğrenciler yapmış İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi öğrencileri. O, onlar yapmış. o zaman öğrenci şimdi oho hepsi bıyıklı bıyıklı adam oldular. 30 yıl olmuş ya onlar bıyıklı 94 yılında değil mi? Bıyıklı bıyıklı adamlar ve Nihan Saigon. Oldu. Hesap yaptım ha he, 30 veya 21. 58 sene olmuş. Ege'nin hesabı kuvvetlidir. Ondan sonra olsaydı biliyordun Ali'nin Ali bu dersleri ses. niye yapılamıyor? Buradan net bir şekilde. Demek ki Anadolu liselerimizin yedek listeleri iyi <gülüyor> bir eğitim anlıyor. <gülüyor> Dökülüyoruz ya. Vallahi billahi. İsterseniz son şarkımıza geçmeden önce bir bomba haber alalım. Barsa tabii haber. bomba haberimiz. Bomba mı? haberimiz var ya. Bomba haber, bomba haber. Ee, üşümek bulaşıcıymış. bombamı. mı? Hayır Aa, Çok mantıklı. Efendim. Ya şimdi sen üşüyen birini görünce sen de otomatikman Yani üşümeni hani bazen insan şey yapıyor Seninki tamamen psikolojik Hadise tamamen bunlar Ama kaynaklı bu her şeyde bu, bulaşıcı ya Esnemek bulaşıcı Uyku uykunun mayası bulaşıcı, bulaşıcı, bulaşıcı bak mesela başka bir şey Fakirlik Ondan sonra AIDS Biz zenginlik bulaşıcı, bulaşıcı değil Zenginlikte de bulaşıcı olsaydı var ya çok güzel bir şey olacaktı Hakikaten Yemin ediyorum o zaman bomba haberimiz buysa Bomba, bomba haber yok bomba haber yok ya Bence her habere bomba haber gözüyle bakın Evet sevgili dinleyiciler Bomba haberlerimizin de sonuna geldik Yarın sabahı yeniden Ve galiba daha sıcak bir günün sabahını Buluşacağız Söyleyeyim mi yarın Söyle ben güneş falan gördüm Maalesef, maalesef sıfırın altında 6 dereceye kadar Atma bak, canım şey... nereden bakıyorsun sen ya Balkanlar dedim abi sen bir Balkan olarak bunu anlamam ama ben dün bir de baktığımda güneş resmi vardı. Macaristan'dan benim akrabalar aradı. 0'ın altında 6'ya kadar inecek dedi. Hesabını size bırakıyorum. Oh Olsun canım. 0'ın altında 19 ne güzel gün, Bu yaz günleri siz? bitti yani. Bahar geldi artık. Hadi o bakalım. sonuna geldik. O zaman veda şarkımıza geçelim hiç vakit kaybetmeyelim. Black Keys'le bitiriyoruz bugün. Fever yarın sabaha yeniden buluşma dileğiyle hoşça kalın. Bir mükemmel bir gün olacak.